Hamamdaki vazo ve nefis temizliği. İbn Sina ile Abu Said Ebu'l-Hayr bir hamamda buluşurlar. Ebu Said ağır bir cismin yerin merkezine ulaşmak için çabaladığının doğru olup olmadığını sorar. İbn Sina bunun tabii ki doğru olduğu cevabını verir. Bunun üzerine Ebu Said metal vazoyu havaya fırlatır ve vazo yere düşmesi gerekirken havada kalır. Ebu Said bunun sebebi nedir diye sorar. İbn Sina tabii olanın vazonun yere düşmesi olduğunu fakat bir dış gücün bu doğal hareketi önlediğini söyler. Ebu Said bu dış güç nedir diye sorar. İbn Sina ona etki eden sizin nefsiniz diye cevap verir. Ebu Said o halde sen de nefsini temizle ve aynısını yapmaya muhtedir ol diye ekler. Allah kainatın neresinde? Bir gün. i̇bn Sina, Ebu Said, Ebu'l Hayra Allah kainatın neresinde diye bir soru sorar. Bu suale şeyh, ey i̇bn Sina sen hekimsin. Canın vücudun neresinde olduğunu söyle, ben de sana Allah'ın kainatın neresinde olduğunu söyleyeyim diye cevap verir. Mesleğine vakıf bir hekime i̇bn Sina, saçımın ağarması nedendir diye sorar. Hekim de balgamdandır diye cevap verir. Bunun üzerine tereddüt etmeden İbn Sina o saata sözünde hata ettin. Balgamdan değil. Belki gamdandır der.